اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا استقوا الله حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في الناس أية أكرا الشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علين. الأصول وأدلتها. Üç esas ya bu üç esas'a dair delilleri alnı kitabı okumaya sohbetlerimize işlemeye müdaresi etmeye, müzakere etmeye devam ediyoruz. Geçen haftayı kısaca tekrarlarsak, dedik ki hepimizin üzerine bütün Müslümanların üzerine öğrenmesi farz olan, farzı ayın olan dört mesele vardı, dört husus vardı. Neydi bunların birincisi? Hı -hı. İlim. Ne demekti? İlimden kastımız, maksadımız ne? Allah'ı bilmek. Evet, peygamberi bilmek. İslam dinini, bilmek. Bu bu manaya gelen ilmi her Müslüman ne yapmak zorunda? Öğrenmek zorunda. Bununla birlikte la ilahe illallah'ın manasını da ne yaptık. Şerh edip açıkladık ki Müslüman'ın ilk bilmesi gereken dine e, söylendiği zaman onunla birlikte ilk atılan adım olan La İlahe illallah'ın manasını da kişi yapmalı? Bilmeli. Yani La İlahe illallah kelimesinin manasını bilerek söylemeli ki o kelime ona ne yapsın? Fayda versin. Yoksa doğru manasını bilmeden ona yanlış bir mana vererek bir insan onu söylerse bu insan ne yapmış olmaz? O kelimeyi La İlahe illallah kelimesini söylememiş olur. Söylemeyen insan konumunda olur. Daha sonra ki kişinin ikinci mühimesi gereken husus ikinci mesele El amel. amelu bihi. Yani o bahsedilen, söylenen ilimlere yapmak? Amel. amel etmek. Çünkü ilim nedir arkadaşlar? Vesiledir, aras'tır. Bizi götüreceği amat, am hedef nedir? Ameldir. Yani amel ilmin semeresidir. Amel ilmin semeresidir, meyvesidir, ürünüdür. Ondan dolayı e, amelsiz ilimle uğraşan, ilmini amelle süslemeyen kişilerde kimlerde kimlere benzerlik vardır ise de, yahudilere benzerlik vardır. Ve yani yahudiler de bilen, öğrenen, ilim talep eden topluluk olmakla birlikte amelleri yoktur. Bizler de onlara benzememek için ne yapmak zorundayız arkadaşlar? Öğrendiğimiz ilimle amel etmek zorundayız. Üçüncü mesele ise arkadaşlar, اَدَّعْوَتُوا <gülüyor> <ed> <davet gülüyor> <ed> ilahi, Buna davet etmek. Dördüncüsü ise, <gülüyor> bu yolda sabır göstermek. Yani ilim yolunda sabır göstermek. onun amel yolunda sabır göstermek. Ona davette sabır göstermek. Dikkat ederseniz, kitabın işte adı üç esastı. Yani üç esasdan maksat ve kasıt, kabirde insana sorulacak olan, O üç önemli soru Müellif, yazar, rahimahullah Dikkat ettiğiniz üzere Ve fark ettiğiniz üzere Bizim de söyleyip şer ettiğimiz üzere Kitabın başında Bize ön söz hazırlıyor, mukaddime hazırlıyor O üç önemli meseleye Kişinin ahiretteki saadetine sebep olacak Vesile olacak O üç önemli meseleye girilgah yapmadan, giriş yapmadan Önce konuyla ilgili bize bir altyapı oluşturuyor öndene ne alıyoruz Zemin hazırlıyoruz Ve bunun delilini söyledik. Bu saymış olduğumuz dört meselenin deliline nedir arkadaşlar? Asr suretidir. Vel asr. insan insâne lefî husr illel lezîne âmenû ve amilû sâlihâti ve tevâsıldır hakî ve tevâsıldır sor. <gülüyor> evet bugün ise arkadaşlar yine her Müslüman ve Müslüman bayanın, erkek ve kadın Müslümanın bilip öğrenmesi gereken, öğrenmesi farz-ı ayın olan, Üç meseleye değineceğiz. Bu üç mesele, kitabın ana konusu olan o üç mesele değil. Kitabın ana konusu olan, ana teması olan o üç mesele, kabirde sorulacak olan, Rabbin kim, Peygamberin kim, dinin ne? Bu üç soru. Şu anda tıdırında bulunduğumuz, serhin yapacağımız bölüm, yine şeyhin, rahim rahimahullah, bize altyapı hazırladı, zemin hazırladı, başka bir ön söz. İnşallah bunu bir ezberleyen arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz. Dinledikten sonra da hemen şerhine geçeceğiz. Evet. Önce ee, bu hafta Hollanda'daki arkadaşlarla başlayalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm. Evet, bu hafta sizinle başlayalım. Oradan ezberleyen vardır inşallah. Oradan bir kişi istiyoruz bu hafta. Tamam biri. Evet. aleykum selam aleykum selam rahmetullah lemet mi gelen ali ali tamam ali olsun o zaman fark etmez tamam evet ali lütfen buyur bismillahirrahmanirrahim تعلم رحمة الله ان انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بها الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا خلقنا ورزقنا خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن أصابه دخل النار والدليل قوله تعالى بِئَنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا لَا تَرْعَوْنَ رَسُولًا لَا نُرَاعِنُ الرسول فأخذناه أَخْذًا وَبِيلًا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك به أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فالدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون, قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو بعشيرتهم أولئك كتبت في قلوبهم الإيمان وأيدهم, وأيدهم بروح منهم يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم وردوا عنه ولا تحزب الله ألا إن حزب الله هم المخنثون. ات يعنيبارك الله فيك. إن شاء الله عبد الملك أخي شو مذكّر ليش؟ لا الله. تمام. حسنا. حسنا. حسنا. حسنا. حسنا. حسنا. حسنا. حسنا. حسنا. حسنا. حسنا. حسنا. حسنا. حسنا. حسنا. حسنا. أن تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن أولا أن ما... الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يجدنا كمنا بل أرسل إلينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنة ومن أطاعه دخل النار. <تصفيق> والدليل قوله والدليل قوله تعالى إنا ارسلنا إليكم رسولا شايدا عليكم كما ارسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا ثانيا أن الله لا يرضى أن يشرك معه احدا في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى أن المتاجده وان المساجد وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا ثالثا اكمل يا عمر <تصفيق> ثالثا <تصفيق> ان من رسوله الله لا يجوز له هو لا من حرض الله ورسوله ولو كان اقرب طريق والدليل قوله تعالى لا تدينوا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواردون من حظ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو, أو عشيرتهم اولئك ابتدث في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري تحتها الانهار تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا ام اولئك حزب حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون اذ اوردان بي اكرادان السلام عليكم Hocam. Aleykum السلام ve الله. Aleykum Selam ve Rahmatullah. Evet. Sakin. Al-Ulaynan. Al-Ulaynan. Efendim. Al-Ulaynan. Al-Ulaynan. Al-Ulaynan. Al-Ulaynan. Heee. Tamam. Oraya kadar oku. Hay. Allah rahmatullahi wa rahim. A'lam rahimakallahu anna hu huyyecihu ala kulli muslimin wa muslimatim. Fa'anlimu hazi salata vesaila. Wal amalun bihinna. الأولى الأولى أو... الأولى أو... أن الله خلقنا ورزقنا أن الله أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا فل... بل أس بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه ف... فمن أطاعه فمن أطاع أطاعه دخل الجنة ومن أصافه دخل النار والدليل قوله تعالى ان ارسلنا ان ارسلنا ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا شاهدا, شاهدا عليكم عليكم وما ارسلنا دعوه كما ارسلنا الى فرعون كما ارسلنا الى فرعون رسولا واسى فرعون فعاد فرعون فاصاب فرعونه الرسوله الرسوله aldı ma'hu akhzan ve bilen fa akhzan akhzan ve bilen evet adını yeniden unuttum abdülah hocam abdülah bravo aferin sana devamını orada kim var başkayı ezberleyen devamını esaniye ennallahu la yerda evet abdülmelik geliyor olacak tabii السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل يا عبد الملك لا رفعه رحيم اعلم رحمك الله طبعا يا الثانية ان الله لا يرضى ان يشرك معه الثانية ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدع مع الله احدا الثالثه ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاه من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او اخوانهم او عشيرتهم ولو كان ابنائه ولو, أب... ولو كانوا اباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم ولو كانوا اباءهم أو ابنائهم أو اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيده ويدعناهم بروح منه وأيدهم بروح منه وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون نعم bravo عبد الملك كانت arkadaş vardı orada ezvelyan kimdi o Ali Ee, Tolga neydi? Değil, deminki arkadaşın adı. Atilla Abdülmelik dördüncü. Yok ya dördüncü e, hocam. He tamam. Levent kardeş oradaki bütün arkadaşlara He. önümüzdeki hafta tatlı itmarlıyor ceza olarak. Maşallah. Evet. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Yine müellif rahimahullah. biz buraya atlamazı kıldıktan sonra ezberleyen arkadaşlardan dinleyeceğiz. Fazla uzatmıyoruz. Türkiye grubu olarak. Üstad Bülent'ten dinleyeceğiz. Başka? Kim var dinleyecek? Evet başka. Mehmet var. Başka? Kasım var. Tamam. Evet müellif diyor ki İ'lem. İ'lem. Allah. Bil ki. geçen dersi açıkladığımız üzere arkadaşlar. Burada müellifin Muhammed bin Abdullah'ın <gülüyor> bil dediği daha sonra gelecek olan konular öğrenilmesi farz olan farzı ayın olan yani her kişinin muhakkak öğrenmesi gereken meseleler insanın Müslüman olan bir kişinin hayatında yakın bir ilimle gerçek bir ilimle öğrenip kabul etmesi gereken meseleler rahimekallah yine dediğimiz üzere geçen derste bu müellifin merhametine bir işarettir. Davetini götürdüğü insanlara ulaştırmak istediği o davetin e, ulaşmasını istediği insanlara karşı duyduğu bir hoşgörü. Sana diyor ki ey okuyucu Allah sana rahmet etsin bil ki. Yani sana dua ediyor. <gülüyor> o yüzden arkadaşlar bazen bazı dualar vardır ki Allah Teala onu kabul eder. ve kabul ettiğinde de muhafazakolun olursun. bakarsın ki Allah'ın o dua okulun senin adına yapmış olduğu o dualar o duası gerçekleşmiş yani burada bu duayı okurken işte Allah sana rahmet etsin ki diye geçmemek lazım tarih taplarında aktarılıyor Ömer bin Hatta radıyallahu an zamanında bir adam varmış hilafeti zamanında adam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 Yüce Rabbimizden niyazımız ve umudumuz müellifin bu duasında bizim hakkımızda ne yapması kabul etmesidir. <gülüyor> Tekenneh vecibe ala kulli muslimin ve muslima. Her erkek ve kadın Müslümanın üzerine gerekir. Vacip farzdır. Vaciptir, farzdır. Taallumu salah hadhihi mesail. Şu üç meseleyi az sonra zikredeceğim ki Üsme üç, üç meseleyi öğrenmesi farzdır. Ve'l amelu bihinne. Neden Öğreniyoruz arkadaşlar. İlimin şeyi ne? ilimden maksat gaye amel. <gülüyor> El اولى en Allah halakana. İlk öğrenmemiz gereken, bilmemiz gereken ve hatta dünyaya geldiğimizde zaten bilmiş olduğumuz bir konu. En Allah halakana. Allah bizi yarattı. Bizi yaratan kimdir? Allah Subhanahu ve Teala'dır. En halakana. Dediğimiz gibi arkadaşlar geçen haftaki derslere söylemiştik. Mekke'li müşriklere sorulduğunda, cahiliye müşriklerine sorulduğunda, e, yeri gün yeri gök kim yarattı dendiğinde, güneşi ayı sizin hizmetinize kim sundu dendiğinde, onların vereceği cevap neydi? Fayaqulûnallâh. Allah. Size ne derler? Allah. Allah derler. İşte bizim de yeniden öğrenmemiz gereken, yeniden bu bildiğimiz şeyi tekrarlamamız gereken bir mesele, Allah'ın bize ne yaptığı? Yarattığı. Ennallaha halakana ve razakana. Bizi yaratıp aç bırakmadı. Dikkat edin. Yeryüzünde rızık olarak binlerce, milyonlarca bize nimetler verdi. Yani bakıyorsunuz köylüler 12 ayın 3 ayı veya 2 ayı çalışıyorlar. 12 ayında 15 gününde bir gidiyorlar ölmüş olan o taneleri buğday tanelerini, tohumlarını atıyorlar.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 yani e, müellifin, pardon yazarın burada zikrettiği üç tane nimet var. allah Teala'nın üzerimize bahçettiği, lütfettiği üç nimet var. Bu üç meselede. İlki ni'metul icat diyorlar. Ne nimeti? allah Teala'nın yaratma nimeti. Yani bizi allah Teala yaratarak aslında bize, biz lütufta bulmuyor, biz nimette bulmuyor. Bize bir değer veriyor. İkincisi ni'metul imdar ne yapması Allah'ın yardım etmesi, rızık vermesi. Yani biz yeryüzüne gönderip hiç rızık indirmeden, rızık göndermeden, rızık bahşetmeden de yeryüzüne bırakıp kısa bir müddet yaşayıp bizim canımızı alıp öldürebilirdi. Dikkat edin ne var? Önce ni'metul icaz yaratma sonra ni'metul imdat medet olmaya adım verme, rızık verme. Sonra arkadaşlar bakın velem yetrukna hemelen Allah bizi yarattı. Rızık verdi. Peki başı boş bıraktı mı? Sorumsuzca yiyin, için. Ondan sonra da ölün, huzuruma gelin mi dedi yoksa başka, bunun altında başka gayeler, hedefler, amaçlar mı var? İşte müellik diyor ki وَلَمْ ne? هَمَلًا Bizi ne yapmadı allah Teala? Terk etmedi. هَمَلًا Başı boş bir şekilde ne yapmadı? Terk etmedi. Başı boş bir şekilde Allah-u Teala bizi Kark etmedi. Bununla ilgili arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler mevcut. allah Teala buyuruyor ki <gülüyor> Aleykum selamun Allah'u <gülüyor> <gülüyor> Teala. Ey insanlar! Sizler zannediyor musunuz ki bizler sizleri abet olsun yani boş yere yarattık.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 Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ O'dur. Mevti, ölümü وَالْحَيَاةَ Hayatı yaratan. Ölümü ve hayatı yaratan kimdir? Allah-u Teala diyor. Niye? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَلُوا عَمَلًا Aranızdan hanginiz daha iyi amel işliyor? Hanginiz Allah'a ibadette bulunuyor? diye etmek için allah Teala ölümü ve yaratı yaratı. hayatı yarattı. Amaç arkadaşlar? Ölümün ve hayatın yaratılma amacı imtihan. İmtihandan çıkacak sonuç ne? Onlar aradığından hedeflenen sonuç ne? İnsanın hangi insanın daha çok ne yapıldığı ve hangi soru daha iyi amel ettiği eyyukum ahsenu amelen hanginiz daha güzel amele sahiptir diye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 Cinleri ve insanları bir şey için değil, ancak bana ibadet etsinler diye yarat. Bak. Bakın, ayetin başı böyle. Ma khalaqtul cinn, ma khalaqtul cinn wal insa illa liyabudun, ma uridu minhum min rizqin, ma uridu ayetin devamı, ma uridu minhum min rizqin. Ben onlardan ne yapıyorum bir rızık istemiyorum. Yani kullarımdan hadi çalışın da bana rızık getirin. Demiyorum. Sana du, en yüz onlardan beni doyurmalarını da istemiyorum. Onlardan beni doyurmalarını da istemiyorum. İnnaallahu arrazzaqu zulkuh Güçlü olan, gücü şiddetli olan rızık sahibiim. Bolca veren kimdir? Allah'tır. O halde arkadaşlar, dünyaya gönderildik. Hiç kimse aramızdan hiç kimse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 بل ارسل الينا رسولا بالله بالذري الله تعالى ما yaptı bir bir resul gönderdi bir resul gönderdi. "من اطاعه دخل الجنه" Kim bu resul itaate ederse? Sağlar cennete girer. "ومن عصاه دخل النار" Kim bu resule isyan ederse? Onun tersi ise sağlar ateşe yani cehenneme girer. dikkat edin, burada müellif üç tane nimet serdetti sıraladı. Birincisi neydi? ni'metul icat, yaratma nimeti. İkincisi, ni'metul imdad, bizlere hazırlık vermesi, yardım etmesi. Üçüncüsü, ni'metul hidaye, hidayet nimeti. Başı boş bırakmadı, bizlere ne gönderdi? Rasuller elçiler gönderdi. Ve bizler istenen, Bu Rasûl'e ne yapmak? İtaat etmek. Bu Rasûle, son Peygamber'e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapmak? İtaat etmek. Kim de ona itaat ederse ne yapar arkadaşlar? Cennete girer. Kim isyan ederse? İsyan neme girer. Ne diyor? Allah'a Ahzab Sûreti 71. Ayette وَمَنْ يُطِرِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Rasûlü'ne itaat ederse? يُطِقِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪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 öğrettiği fıkhına göre davet almayı bilmeden evler, arabalar, hanlar sahibi olması değil arkadaşlar. Gerçek saadet, gerçek mutluluk. Bir insanın fakir de olsa, gariban da olsa allah Teala'nın ondan istediğini öğrenip onu amele döken, onun gönderdiği Resulü'ne itaat eden olan insan, gerçek kazancı ee, hak etmiş insandır. Bu Resulü arkadaşlar bu Rasûl'e isyan eden hakkında da Allah-u Teala buyuruyor ki cin suresinde وَمَنْ يَعْصِلَّاهَا وَرَسُولَهُ derin ki ayette وَمَنْ يُطِعِلَّاهَا وَرَسُولَهُ kim Allah'a ve Rasûl'üne itaat ederse bu ayette وَمَنْ يَعْصِلَّاهَا وَرَسُولَهُ kim Allah'a ve Rasûlü'üne isyan ederse karşı çıkarsa sadece karşı çıkmak bugünkü kütürçede kullanılan kafalanmak, diklenmek değil yani onun getirdiklerini Ne yapmak? Ya inkar ederek ya da inkar etmeyip yapmayarak <gülüyor> yasakladığı şeylerden el çekmeyerek. Bunların hep de isyandır arkadaşlar. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey emrediyor. Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> Yapmıyorsun. Bu da isyandır. Bu da isyandır. Tamam. İtaat nedir peki itaat? <gülüyor> Önce onun haber verdiğini ne yapacaksın? Ah. Erhamdülillah. Tasdik edeceksin. İtaatçıdır. Önce Resulullah'ın haber verdiğini tasdik edeceksin. Sonra emirlerin yerine getireceksin. Sonra yasaklarından uzak duracaksın. Sonra ibadetle ibadete ancak onun gösterdiği şekilde koyulacaksın. Dört şart, dört şart var. Allah'a itaatin, Resulü'ne Resulü itaatin dört şartı var. Yani dille olmuyor bu. Biz Resulullah'ı seviyoruz, ona itaat ediyoruz, onun yolundayız, ehli sünnet vel cemaatiz değil. Bunun bir göstergesi var. Değil mi? Her şeyin bir göstergesi olduğu gibi bunun da bir göstergesi var. Resul'a itaat ne dedik? Tastikuhu fîmâ akbar. Haber verdiği konularda tastik edeceksin. Önce doğru olacaksın. Yani işte Peygamber Aleyhisselam vesselam e, kabir azabı var demiş. Hadislerle böyle şeyler var ama bunlar ahat haberdendir. Kabir azabı yoktur. Mehdi gelmeyecektir. Bunlar ahat haberdir. Akide değeri yoktur gibi sözler. Onun haber verdiği şeyleri tastik etmemeye girer. Resulullah sallallahu aleyhi ve gelecek diyor. Sen düzün ki yok gelmeyecek. Sonra İntisalü mâ emar Emrettiği şeyler ne yapacaksın? Yine getireceksin. İçsinâ bu mana anhu ve zezer Yasakladığı ve nehyetli şeylerden elefek Sonra Allah'ın dinine, şeriatına ancak onun gösterdiği yolla ibadet edeceksin. Kafana göre değil. Ya bu akşam sandil gecesi diyorlar. Mübarek bir gecedir. Kalkayım şurada 100 rekat namaz kılayım.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 ümmetinden herkes cennete gelecek. İstemeyenler, yüz çevirenler hariç. Sahabeler diyor ki: "Ve men ya'ta يا biya Rasulullah. Yani cenneti istemiyor mu?" Nebi Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Men ata'ani dakhala'l cenne, ve men ita'adlan cennete girecek. Ve men afani bana isyan edenler nedir? Bana karşı isyan eden edenler fakat eba, istemeyendir. Yani istemeyen insanı istemeyen kişiyi ne olarak vasf ediyor İnteliyo nebi aleyhisselatü vesselam isyan ediyor eğer adam isyan ediyorsa bu nedir? cennete girmeyi istemiyordur cennete girmeyi isteyen adam isyan eder mi? yanmayı ister mi? ancak arkadaşlar isyan etmek, günah işlemek günahlar veya isyan iki ayrılır kimi günahlar vardır ki sahibini cehennemde ebedi kılar Bunların en başında da gelir? Şirke. Şirk Allah'ın ayetlerini inkar etmek, fazlalarını inkar etmek gibi. Kimi isyan da vardır ki adam sakalını tıraş ediyor, patalarını uzatıyor, sigara içiyor, içki içiyor, zina ediyor. Bunlar da sahibini ne yapar? Allah'ın meşiyetine bırakır. Dilemesine bırakır ahirette. Allah dilerse affeder, dilerse azam eder. Biz bunun gelir açıklamasını açıklaması diye dersimizde almıştık. Tabi tövbe eden için konuşmuyoruz, tövbe eden için inşallah Allah ne var, servisini kabul eder. İşte bizler arkadaşlar Allah Teala'nın rahmeti, bizlerin üzerindeki bir lütfu bizlere olan ihsanı, bizlere bir rasul yener. Diyor ki Allah Teala Inna arsalna ilaykum rasulen, şahiden aleykum. Allah sizlerin üzerine şahit olarak, bir tanık olarak. Amellerimize tanık olarak bir rasul gönderdi, bir elçi gönderdi. Kema ercelne ilahir auna rasule, firavuna gönderdiği gibi, firavuna kim gönderdi? Musa aleyhisselam gönderdi. Ta asa firavunu el rasule, firavun ne yaptı? <gülüyor> rasule isyan etti, karşı çıktı. Onun isyanı nasıl isyan oldu? Küfür olan, inat olan bir isyan. Allah-u Teala diyor ki biz de ne yaptık sizin siravunu? Şiddetli bir şekilde sert bir şekilde ne yaptık? Yakaladık, aldık yani cezasını verdik herkes o meşhur kısa'yı ne yapıyor? biliyor, Kur'an-ı Kerim'de de nakledildiği alimler diyor ki bu ayette allah Teala dikkat edin bu ayette allah Teala siravunun yapmış olduğu isyana karşılık verilen cezayı zikrediyor. Nedir o ceza? Allah-u Teala'nın şiddetli bir şekilde yakalanması. Ancak bizlere gönderilen Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı isyanın cezası bu ayetten alınmamış, zikredilmemiş. Diyor ki, yani Musa aleyhisselam'a isyanın karşılığı eğer buysa,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 Evet, evet Mekkeli müşrikler kendilerine her ne kadar sorulduğunda sizi, yani bizi yaratan kim, yeri gökü kim yarattı, güneşi, ay hizmeti kim verdi, her sorular bu şekilde allah Teala'nın yaratıcılığını malik oluşunu, her şeyin sahip olduğunu, rızık verdiğini, öldürüp hayat verdiğini, ifade eden zububiyet ile alakalı Mekkeli müşriklere sorular sorulduğunda hepsini verdiği cevap ne oluyordu? Seekulun Allah Neyse Allah'tır. Hem menniye mennikü's-sem'a ve'l-absar. Gözleri ve kulaklara sahip olan kimdir? Ölüyi diriden, diriden çıkartan kimdir? Bütün bu sorulara Aleykümselamun aleyküm. Bütün bu sorulara doğru olarak verilen cevapydı. Allah'tır cevabı. Aslında bu verilen doğru cevap onlardan yaptıkları ibadetinle yalnız Allah'a yapılması gerektiğini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 İşte müellik diyor ki, ikinci bilmen gereken mesele اَنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى اَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي اِبَادَتِهِ Allah Teala kendisiyle ibadette ne yapmaz? Hiçbir şeyi ortak koşulmasına razı olmaz. Velev ki bu aracı koyduğun, ortak koyduğun, ibadetten bir şey tarif ettiğin, Allah dışındaki o şey, bir melek olsun. Velev ki bir peygamber olsun.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 yatırlara gidip çaputlar bağlayarak, oradan medet umarak Allah ortak koşanların durumu ne olacak? Yani bir tarafta Peygamber aracı koymuşları koymuş insanlar var, bu aracı koyma eylemlerinin hiçbir faydası olmamış onlara. Bir tarafta da Türkiye'de mesela bir sürü kabir var, türbe var. Beynamaz Efendi türbesi, sonuncu baba türbesi, yeni böyle hatta ismi bile var. Beynamaz türbesi, adam Beynamaz mı canatı Bu adamın bile türbesi var ve ziyaret ediliyor ve Allah'tan Allah'la beraber ne yapıyoruz Allah'tan istenir desine yardım isteniyor O kadirlerden, o türbelerden Ve delilu kavluhu ta'ala Peki delil nedir? İbadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğinin delili nedir? Delil şudur Ve ennel mesajide lillah Mescitler Allah'ındır Mescitler Allah'ındır bazı tefsirciler mecliste olarak camiler yani olarak açıklıyor bunu. Bazıları diyor ki Allah secde edilen her yer yani yeryüzü. Allah'ındır. O halde ne yapmayın? Dua etmeyin. Daha da geniş manayla Anladım. ibadet etmeyin. Çünkü daha önceki derslerde de açıkladığımız üzere dua arkadaşlar iki ayrılır. Bir nisan yapılan dua, dil ile yapılan dua. Biz buna ne, ne diyoruz? İsteme, duaul mesele, isteme duası. Yani ellerini açıp dilinle ne yapıyorsun? allah Teala'dan istiyorsun. Bu bildiğiniz klasik bilgilen dua. İkinci dua, duaul ibadet. Lisanla, dil ile değil de lisan hal ile. Ne demek lisan hal? Allah allah. Yani adalarınla yapıyorsun. Mesela namaz kılmak aynı zamanda bir duadır. Niye duadır? Çünkü sen namaz kılarak Allah'tan ne istiyorsun? Sevap istiyorsun. Değil mi? Zekat vermek bir dua mıdır? Duadır. duadır. Niye? Çünkü sen zekat vererek Allah'tan ne istiyorsun? Sevap istiyorsun. Ama bu istediğin sevabı dinlen istiyorsun? Yoksa lisan halinle durumunla mı istiyorsun? lisan halinle istiyorsun. Burada ne diyoruz? Dua'ul ibadet. Yani birincisi isteme duası. Dua'ul mes'ele. İkincisi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 Allahındır salatetu ve ma'allahi ehada. O aldı salatad'u na'mayn na'mayn ibadet etmeyin. Salat ibadet etmeyin dezin they are going up a boat kaptan. İbadet etmeyin salatad'u. Kafet teşrik ya kardeşim Arapça tahrik mi dua etmeyin demek. Ne demekti? Dua etmeyin manasına vermekte. Siz ayetleri kendi anladığınız şekilde çarpışıyorsunuz derse ne derim? A Kardeşim, dua ikiye ayrılır, dua ikiye ayrılır. Birincisi, ibadet olan, lisan hal ile yapılan, insanın azalarıyla yaptığı dua dedik namaz kılmak bir Duva. duadır. Oruç tutmak bir Duva. duadır. Bunların her bir yaptığın ibadet sen aslında Allah'tan ne istiyorsun? sevap istiyorsun. Bunda da bir istene var. Velenki hiç dilinle söylemezsen Allah'ım bana sevap vermezsen de içerik olarak bundan sevap istiyorsun. Allah sana Kur'an'ı kendine diyor ki arkadaşlar Ve kâle rabbukum udûûni estecib lekum Rabbimiz buyurdu ki dedi ki udûni estecib lekum bana dua edin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 Bak ayetin devamında bana dua etmede kibirlenenler demiyor. Diyor ki bana ibadet etmede kibirlenenler. Yani ayetin başında dua dedi. Ayetin sonunda ne dedi? İbadet etmede kibirlenenler fe et cehenneme dahirin. Cehenneme ne yapacaklar? Alçak bir şekilde küçümsemecek bir şekilde ne yapacaklar? Girecekler. Yani demek ki ayetin başındaki duadan maksap aynı zamanda nedir? İbadettir. Yani her bir ibadet aynı zamanda duadır. O halde enler mesadi delillah, mesidler yerdin Allah'ındır. Allah Allahla birlikte ne yapmayın. Ahade hiçbir kimseye, hiçbir kimse ibadet etmeyin. İsterse bu ibadet edilen ibadetin yöneltildiği, sarf edildiği, isterse bu Peygamber olsun, isterse bir Rasul olsun, isterse bir Melek olsun, talib bir evliya olsun, velilerden bir evliya olsun.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 kalemen, kitabın, kitaben gibi böyle sonu tenvin diyoruz buna Kuran okuyanlar bir. Sonu tenvinle gelen kelimelere biz Arapçada ne diyoruz? Nekira ne diyoruz. Nekira. Ne demek ne kira? Belirsizsiz yani belirsiz isim. Diyorsun ya raculun. Ne demek raculun? Herhangi bir adam. Belirsiz bir adam. Yani bir adam işaret edilen, kast edilen bir adam değil. Nekira deniyor buna.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 وَاَنَّ الْمَسَابِ دَلِلّٰهِ Mescidler Allah'ındır. فَلَا تَدْعُو فَلَا تَدْعُو İbadet etmeyin, dua etmeyin. Allah'ı ahaden. Hiçbir gibi. Ondan dolayı arkadaşlar, Mekceli müşter bu ayetler kendilerine hitap edildiğinde, bu ayetler indiğinde, Arapçayı da iyi bilen insanlar olduğundan dolayı adamlar inkar ediyordu. Neyi inkar ediyordu? Diyor yok. Allah'la birlikte bizler ibadet ederiz. kurban keseriz, adak ederiz, umut besleriz, rağbet ederiz. Çünkü diyorlardı biz bu ayeti ne yapmamız, Kabul edemeyiz. Kabul edersek bu ayeti, şirki ne yapmamız lazım? Evet, şirki bırakmamız, terk etmemiz lazım. Yani onu terk etmek istemiyoruz. Babalarımızı, atalarımızı bunun üzerine bulduk. O zaman ne yapıyoruz? İman etmiyoruz derlerdi. Yani adamlar Arapçayı biliyorlar. La ilahe illallahın hangi manaya geldiğini biliyorlar.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 Nedir o? Allah'la allah beraber başkalarına ne yapmamak? Yönelmemek. İbadetin bir tarifini yaptık daha önceki derslerde. İbadet sadece namaz kılmak değil arkadaşlar. İbadet bir tanemin ve senin putun önüne geçip secd etmek değil. İbadet allah Teala'nın sevip razı olduğu gizli ve açık sözlü ya da ameli her Allah'ın seyit razı olduğu, gizli, açık bu tarif çok kapsayıcı bir tarif Allah'ın seyit razı olduğu gizli kalpteki ibadetler tevekkül etme rıza gösterme, korkma sevme evet, bunların hep belli gelecek inşallah mutlaka. önümüzdeki dersler inşallah gizli ve açık kavli, sözlü ya da ameli ismin kendisidir, kapsayıcı ismindir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 Elçi gönderdik. Ne için gönderdik? Eni abudullah. O insanlara ne desinler diye? Allah'a ibadet edin. Vecsenibut tağut. Tağuttan ne yapın? Sakının desinler diye. Her peygamber gönderildiği kavmına ne söylüyor? Uğbudullah. Vecsenibut tağut. Her peygamberin sözü Yine diğer ayette. Ve mâ min kablike min rasûl. Bak demin ki söylediğimiz kural burada da aynı geçiyor. مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ Senden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım. Evet. Senden önce gönderdiğim her peygamber, tüm peygamberler اِلَّا نُوحِي اِلَيْهِ Ona şunu vahyetmiş olmayalım. Yani biz gönderdiğimiz her peygambere şunu vahyetelim. Nedir o? اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا Benden başka İbadete layık ilah yoktur demelerini vahiy ederiz. Fa'budun. O halde bana ibadet edin. Biz diyor bunu söylemelerini emrederiz. Gönderdiğimiz her peygamber, her rasul kendisine bu vahiy olmuştur. Nedir o vahiy? Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. O halde ise Allah'a ibadet edin, bana ibadet edin. Yani Allah'a ibadet edin. Bütün peygamberlerin toplumlarına gönderildiği söyledikleri söz bu. Bunu bildikten sonra üçüncü meseleye geliyoruz. Üçüncü mesele de ameli, pratik. Bu öğretmen bilgileri ne yapmaz? Pratiğe dökmek. Biraz daha dışta bir şey gözüken bir amel. O da ne? Enne men ata arrasule. Kim rasule itaat ederse ve vahhad Allah'a dillerse la yecuz lehu artık ona caiz değildir. Artık ona helal değildir. artık ona haramdır. Mualaat ne yapması? Sevgi beslemesi, sevmesi. Men haddallâhe ve rasûlehu Allah'a ve rasûlüne düşmanlık edenleri sevmesi ona caiz değildir. Velev akraba karîm velev ki bu en yakın akrabası olsun. Velev ki babası, atası,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 düşmanlık var. Ki düşmanlığın en büyüğü. Allah'ın kesinlikle affetmeyeceği. Ne diyor Allah-u Allah İnna la en yusreke lihi ve yagfiru mazune zalike limen yaşa. Allah kendisine şirk koşulmayı affetmez. Ve yagfiru mazune zalike limen yaşa. Bunun dışında her şeyi ne yapar? affeder. Kutsi hadisde diyor ki, ele agnes surakali anis sirk. şirk koşulanlardan, kendisiz şirk koşulanlardan, şirkten en uzak olan benim. Allah Teala böyle buyuruyor. Kendisine şirk koşulan, ortak koşulanlardan arasında şirkten en beri olan, en uzak olan benim. Çünkü yaratıcı benim, tek yaratıcı benim. Men amile amalen eshrike ma'i gayri teraktuhu ve şirkuhu. Kim bir amel işler de Biz ibadet yapar da o ibadette bana ortak koşarsa onu ve yaptığı ibadetini diyor diyorla sana bırakırım. Niye? Çünkü ben hani zenginim, muhtaç değilim. Muhtaç olan okul. Onun ona da ihtiyacım yok. Onun yaptığı ibadete de ihtiyacım, amelede de ihtiyacım yok. İşte Allah Teala bizden ne istiyor? Kalbinde bu sevgiyi yerleştirdikten sonra kalbinde bu sevginin aksi olan, bunun zıttı olan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 Muvâlat dediğimiz, bunun Arapça orijinal ismi, ıstılahı, terimi Muvâlat'tır. Ayette de gelecek o. Çünkü alimler bu ikiye ayrılır. Bu ikiye ayrılır. Yani kafiri ikiye ayrılır. Birisi vardır, kişiyi dinden çıkarır. Müslüman kişiyi dinden çıkarır. diğer de vardır ki dinden çıkarmaz ama o kişi büyük kinaş demiş olur. Büyük kinaş demiş olur. Dinden çıkaran nedir arkadaşlar dinden çıkaranı? Kişinin yani Müslümanın kafiri dini için sevmesi. Ya işte bu adamlar da maşallah yani ibadet ehli bunların dini de aslında. Evet. Yani iyiliği emrediyor falan. Ciddi. Veyahut da o kafiri Müslüman'a üstün kılmak için o kafire yardım etmek. Tabi Müslüman'ın dini için üstün kılmak. Mesela kafirler Müslümanlara bir saldırı yapacaklar. Gidiyor kafirlere ne yapıyor? işbirliği yapıyor, Müslüman'a saldırıyor. Sebep? Gaye ne o Müslüman'ın gayesi? Küfrün İslam'ı ne olması? Galip olması. Zuhur etmek. Üstüne çıkması. İşte bu nedir arkadaşlar? Buna alimler ne diyorlar? Tevelli diyorlar. Tevelli etmek. Onları veli edinmek. Bu manada tevelli etmek. Ve men yetevellahû minkum fe minhum. Kim onları tevelli ederse Yani dinlerinden dolayı severse, üstün gelmeleri için severse onlardandır. Bu dinden çıkaran, ziddet olan, kişiyi mürtet yapan sevgi. Bir de kişiyi dinden çıkarmayan sevgi adamı dini için sevmiyor. Ama bakıyor böyle, dünya için seviyorum Hayran. Şu adamın tipine bak, şu adamın... Işte bu yani çok tehlikeli bir şey aslında. Yani adamın formasını yiyor. Bugün mesela daha bir iyi örnek vermek gerekirse... arkasında yazıyor. Dediği gibi Neymar Ronaldo adama hayran, seviyor, aşık olmuş. Tipini ona benzetmeye çalışıyor. Onunla yatıp onunla kalkıyor. Bunun gibi dünyasından dolayı, dünya işleri dolayı seviyor. Halbuki bu adam Allah ortak koşan bir adam. Allah Teala'ya isyan eden, resul'e isyan eden bir adam. Kalbinde kalbinde Allah'ın sevmediği şeyi barındıran bir adam. Sen onu ne yapamazsın? Örnek alamazsın, sevemezsin, özenemezsin. En güzel örnek, bu konuyla ilgili en güzel örnek İbrahim aleyhisselam'da var. Hatta Nebi aleyhissalatu vesselama bile örneği İbrahim aleyhisselam olarak veriyor Allah'a faaliyetle. Fakat kânet lekum usvetun hasene fî İbrahim'e vellezîle gâmenû ma'ah. Sizler için İbrahim'de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 Allah فلان، onları örnek veriyor. Tabii mertabudun emindun illah. Allah'la beraber, Allah'tan gayrı ibadet ettiklerinizden de beryiz. Keser mi Biz sanmıyoruz. Biz kalmadık biz. Biz saymıyoruz, İnkar ediyoruz. Çünkü ve beda beyne nabeyne kumul adawatul bagda abeden hatta tu billah. Aramızda sizler Allah'ın dinine dönüp, Allah'a iman edinceye kadar adalet, düşmanlık ve kin baş gösterdi. Ta ki Allah'ın iman edinceye kadar da bu kin ne olacak arkadaşlar? Ya. Devam edecek. Bakın yani bu şeye ya bu kavmüllerin karşı söylemiş olduğu söze. Hatta İbrahim aleyhisselam babasına daha sonra tövbe etmek istiyor Allah'a. Ama Allah bakıyor ki iman etmiyor. Allah onu yasaklıyor Allah tövbe etmemesi için.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 Bir taraf diyor ki hayır yalnızca Allah'a ibadet edelim. Bir taraf diyor ki hayır Allah'a ibadet edelim ama onunla birlikte başkalarına da ibadet edelim. Çünkü tek sorun bu arkadaşlar. Ve onlar Allah için seviyorlar Allah için bu diyorlar, Kin, nefret duyuyorlar. Yani bugün bakıyorsun maalesef üzüntü verici bir durum. Müslümanların halini, durumuna. sokaklarda çocukları görüyorsun. Her üzerinde ne? Bir forma arkasında ne var? Bir kafir futbolcunun, kafir oyuncunun neyi var? İsmi var. İşte kim verir, televizyonun karşısına geçip onları destekleyerek seviniyor. Helal olsun diyor, attığı zaman. Helal olsun sana, işte dediği gibi Ronaldo, bilmem ne falanca aslanım benim be, filan. Bunların hepsi açıklasır, günah. Hatta kişiyi <gülüyor> alıp büyük günah götüren ameller bunlar. Kimi der, altında. Hayran adam.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 hal, hareket, tavır, amel. Bunlar da önemli. Ya yani şöyle ailenin karşısına geçtiğin zaman, kılıç kıyafetine baktığın zaman, seni yukarıdan şöyle Hollanda'ya bıraktılar, İngiltere'ye bıraktılar. Tam oradaki John'la, Hans'la, bilmem neyle ayırt edilebiliyor musun yoksa edilemiyor musun? Buna da önem vermen lazım. Yani sen <gülüyor> ettiğin, kim duyduğun, sevmediğin, Allah'ın sana sevmeni yasakladığı insanlara karşı benzememelisin de. Onlar gibi yiyinmemelisin de. Onlar gibi oturmamalısın. Onlar gibi yememelisin. Değil mi? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bakın. Kimi zaman diyor ayaklar, bazen ayakkabılarınızla namaz kılın ki bu şekilde Yahudilere ne yapmış olasınız? Maalesef. Muhalefet. Bakın amaç ne? Yahudilere benzememek. Muhalefet edin. Ama bugün maalesef Müslümanlar oturmasıyla, kalkmasıyla, giyinmesiyle, tuşanmasıyla hatta maalesef ve maalesef üzüntüyle ifade edelim, camilerdeki ibadet etme şekilleriyle bile yollara benzemeyi başlandılar. Hristiyanlara benzemeyi başlandılar değil mi? E, camilere sandıklar koyulup para toplanması, arkalara sandalyeler koyulup kilitelerdeki gibi insanların arkada oturması, böyle cami mimarilerinin kilitelere benzetmeye aşırı derecede süslenmiş olması, yani Allah'a ibadet ettiğimiz yerde bile bakın, şeytan bize öyle kandırmış ki Yani bir kiliseye 100 yıl sonra belki girsek kiliseyle cami ne yapmamışız artık hayır edemeyecek. Orada da masalarda oturuyorlar sandalyelerde arkada. Burada da öyle. Ondan sonra dediğim gibi işte dediğim gibi kafa koymuşlar. İlahi söylüyorlar. İşte mevlütler okuyorlar. Kaside okuyorlar. Yani 100 sene sonra belki durum daha da fena olacak. Niye ne Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sizler <gülüyor> sizler Sizden öncekilerin yoluna karış karış, arşın arşın uyacaksınız. Yani bu böyle. Veler ki onlar diyor, dap diye bir hayvan var. dap hayvanı, çölde yaşayan, sertenkereğe benzeyen daha büyüğü. Veler ki onlar diyor, onun kuyusuna girseler, onun çöldeki yuvasına girseler, onun yuvası böyle çölde bir kuyu. Yani ya o Yahudi, yani bizden önce yaşamış kavimler. Ona kafasını yoksa siz de diyor, sokacaksınız. Niye? Onları benzemek için. Ah diyor. Ey Allah'ın Nasûr'u. Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsun? On, onlar mı? Ebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Raman, başka kim olabilir ki? Bakın dediğimiz gibi her şey arkadaşlar. Yememizden, içmemizden, evi hayatımızın her şeyinde baktığımız zaman bu hadetin etkilerini, izlerini görüyoruz. Yüce Rabbimiz bize ne yapsın? eee muhafaza ettiniz. Hemen ayet okuyalım. Ayetle diyor ki Allah Teala Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğu bulamazsın, göremezsin. Nasıl göremezsin? Yu'adduna men habballaha ve rasuluhu. Allah'a ve رسولüne isyan eden, onlara düşmanlık edenleri severken göremezsin. Onlara severler. Açıklamamızlara. Tevalli ve'l-muavalat. Ribet olan ve büyük günah olan ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أيش هو كافر؟ ببل روسا olsa, روسا إخوانهم كارديشري روسا. يدا كبيلتي أشيرة تي روسا. دahi ظروفه يشمل. بمنشوف اعناق ماش رجس. يعني ادمو نفوسه يرحمه الله. بوشيق تر كافر تر. بمنشوفه يشوفه يشوفه يشوفه يشوفه يشوفه يشوفه يشوفه Onlarla aynı evde de yaşayabiliriz. Adam Avrupa'dan Müslüman olmuş, annesi babası Hristiyan. Onlarla aynı evde de yaşayabiliriz. Önemli olan burada arkadaşlar, onlarla aynı evde yaşasam bile ne yapman? Onların şirkini, küfrünü, dinini buz etmen. Tabii susmayacaksınlar, nasihat edecekler. Ve yani sadece küfür de şey değil arkadaşlar. İsyan, bidat, günah bunların hepsine karşı tavuk edilmalı Müslümanlar. Yani bakıyorsun, Adam, akraban var, geliyor evine. Kırt ablası getir bir sigara içelim filan. Tamam mı? Sen buna buz edeceksin, buna izin vermeyeceksin. Arkadaşların önünden oturmuş akrabanın kızı, afacık bir şekilde. Sen onun karşısına geçmişsin, muhabbet ediyorsun. Buna buz edeceksin. Buna kim diyeceksin? Tamam mı? Yani sadece bir şirk ve küfür değil. Allah'a isyan edilen her şey karşı kalbinde bir ne edeceksin? Bu hissedeceksin ki zaten bu imanı göstergesi. Zâka ta'mel iman İmanın tadına varmıştır diyor şu kişi hadiste. Kim o? Hı. Allah için sever Hı. ve Allah için bu eden. İmanın tadına varmış. Yani i̇manın tadı imanın tadını kalbinde hissediyorsan bunun göstergesi dışarı bulacaktır zaten. Mekul tablosu kardeşim. Ya nasıl olur ya? Yani Nasıl böyle bir şey teklif edebiliriz?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 insanın bedenine can veren, hayat veren ruhsa, kalplere de hayat veren ne? Kur'an. Ondan dolayı, ne yaptı Allah-u Teala onu burada? Ruh olarak sinirlenir. İşte allah Teala bu tür insanları, saydığımız bu vasıplara sahip olan insanlara ne Kalplerine iman yazar, ve onlara kendi katından bir destekle destekler, Kur'an'la, hidayetle destekler. وَيُدْخِلْهُمْ Onları atlarından ırnaklara kadar ebedi olarak barındırır. Oralara sokar. Radiyallahu <gülüyor> <gülüyor> anh. Bakın Allah onlardan razı olur. Onlar da Allah'tan razı olur. Önemli olan önce Allah'ın senden razı olman. Önemli olan bu. Önce senin Allah'tan razı olman değil. Radiyallahu <gülüyor> desterimizi da söylemiştik. Selef ulemasından bir tanesi. Diyor ki zannediyordum ki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 Tevbe ettin. Yani Allah'ın onları tevbe edecek, Allah'ını affedecek. Ona muvaffak, yani ona götüren şartları onlara nasip edecek, bahşedecek. Yani sen kendinde göreceksin. O istikamet, o gidişi. Allah sana bunu bahsettikten sonra sen tevbe edeceksin. Allah senden razı olacak ki sen de ondan sonra razı olacak. Onun için diyorlar ki, önemli olan senin sevmen değil. Önemli olan onun seni değil mi? Önemli olan herkes dediğini iddia ediyor.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 Yani tavuk keser gibi insanları kesen şer e, maşalara şer mihraklara alet olanlar elbette değiller. O katillerler. Ela inne hizballah humul İşte Allah'ın bu hizbi Allah'ın bu grubu bu tür insanlar nedir? Muflihun. Humul muflihun. Fela ermiş, kurtuluşa ermiş insanlar onlardır. Ayette dikkat ederseniz, ayeti teyemmül ederseniz Ayete şöyle bakarsanız, Allah'a arasında düşmanlık edenlere karşı sevgi beklemeyenlere verilen mükafatları incelerseniz tek bir mükafatın olmadığını görürsünüz. Bakın, Kebefi kulubihumun rahme. Kalplerine ne yazdı? onların iman yazdı. Fayyedhum bi ruhi min. İkinci müjde. katından bir برولا يعني kitapla, hidayetle هدايتنا Sonra, سورة. müjde, مجزرة. رضي الله عنهم واروا دوان. الله عندهم رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. razı الله onlar da الله عنهم. رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. رضي الله İşte Allah'ın bu taraftarları, Allah'ın bu grubu nedir? Felah'a ermiş, kurtuluşa ermiş olan. Yani kurtuluşa ermekle müjde bendir. Karşılığında yaptıkları şey ne arkadaşlar? Çok kolay bir şey gözüküyor değil mi? Ama kolay değil işte. Şimdi, müellifin burada üç faydığı meseleyi gerçekleştirmek sonucu bu. Bu müjdeyi yapmak? Hak etmek. Bizler de inşallah bundan sonraki hayatımızda otururken kalkarken daha da dikkat etmeliyiz ki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 Ne dedi İbrahim? Deminki ayette söyledik ya İbrahim ve onunla beraber iman edenler ne dediler? Bizler sizlerden ve Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden veriyiz. İşte diğer ayette açıklıyor. İbrahim böyle deyince, alıp başını gidince ve ya'budûne min dunillâh işte Allah'ın başka Allah'la beraber ibadet ettiklerinden uzaklaşınca ne yaptı allah Teala buna mükafat olarak?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 Onların diyarında yaşamamanın, onlarla beraber oturup kalkmamanın, oralardan hizmet etmenin bir bereketi. Zürriyet verme. Bunu da yirinci fayda olarak, bir önceki ayetine abim ekleyin. Bu haftaki söylediklerimiz inşallah bu kadar. Önümüzdeki hafta Allah'ın izin verirse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sübhaneke Allahümme ve la ilaha illa ente estağfirukke ve ilek. Evet, Üstad Bülent, senden de dinleyelim. Listen. <laughs>